Kardeşlerim, davet edilenlerin durumlarını göz önünde bulundurmanın zorunluluğuna ve önemine delil teşkil eden hususlardan birisi de Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın zina için çeşitli cezalar teşrihi buyurmuş olmasıdır. Yüce Allah, bu suçu işleyenlerin cezasını ve o kimseler üzerindeki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 Yüce Allah'a davet ettiğimiz vakit durumlarını ne yapacakmışız? Göz önünde bulundurmamızın zorunlu olduğunu açıkça göstermektedir. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanuhu ve Teala kulların günahlarını örtme ve onları küçük büyük günahlardan arındırmak için bir takım kefaretleri de teşri buyurmuştur.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 Yine kardeşlerim aynı şekilde Rabbimiz Subhanohu ve Teala ihramlı bir kimsenin kasten avlanması halinde bir kurban kesmesi gerektiğini yeme, yedirme, oruç tutma arasında muhayyerliği teşrih buyurmuştur. Mayda 95'te. Evet kardeşlerim. Yine mesela zihar meselesine baktığımızda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 azat etmek üzere bir kölen var mı? Adam hayır diyor. Peki altmış yoksula yemek yedirebilir misin? Adam hayır diyor. Ebu kureyle diyor ki Aleyhissalatü Vesselam bir süre bekledi. Biz bu haldeyken Aleyhissalatü Vesselam'a hurma bulma, içinde hurma dolu bir zembil getirildi. Ve o soruyu soran nerede dedi? Ben de buradayım ey Allah'ın Resulü deyince Bunu al ve tesadduk et dedi Adam Benden daha fakir kimselere Ey Allah'ın Resulü Vallahi şu Medine'nin Karataşlığında benden daha Fakir kimse yok diyor Aleyhisselatü Vesselam O kadar gülüyor ki al onu aileni Yedir buyurmuştur Bakın kardeşlerim Bu hadis-i şerifte Üç tane kefaret şekli Açıklanmakta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 ona soyuna dair sorular soruyor. Sen kimlerden'sin diyor. O da ben hem dandanım diyor. Ali sallatü vesselam senin kavmin güç kuvvet sahibi midir diye soruyor. Adam evet diyor. Daha sonra adam kavminin kendisini tahkir edeceklerinden çekindi. Ali sallatü vesselama gelerek ben onlara gideyim durumu bildireyim sonra da sana gelecek sene geleyim dedi aleyhissalatü vesselam Olur dedi adam gitti ve Ensar'ın heyeti Recep ayında geldi Aleyhissalatü vesselam efendimiz Haç mevsiminde de Mina'da Akabe yanında Hazreçlerden bir grup ile karşılaşınca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 Kravdan denilen yerde karşılaştığı bir toplula, siz kimlerdensiniz diye sormuş ve onlar biz Müslümanlarız demişler. Daha sonra sen kimsin diye sorduğunda onlar o da Rasulullah deyince bir kadın ona küçük bir çocuğu kaldırarak bunun hacı olur mu diye soruyor. Ali İstelatü Vesselam evet senin içinde sevap vardır ecir vardır diyor.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 hayatına geçiren samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Diğer bir husussa Ali Selatü vesselam Efendimizin davetçiye davet edilenlerin niteliklerini bildirmesi ve davette sıraya riayet etmesini emretmesi vardır. Bunlara da en güzel delil teşkil eden hususlardan birisi de kardeşlerim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 vermemiz gerekiyor evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğüt vermek için uygun zamanları kollamasına dair bakın bazı delillere gidelim konu daha net anlaşılsın inşallah en yakın Buhari'de bulursunuz i̇bn Mesud'dan bir rivayet geliyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 Allah anlayanlardan eylesin bizlere. Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gelen nakillerdeki hutbelerini okuyacak olursak belki de bunları değerli toplu en yakın hayat Sahabe diye Kandihlivi'nin bir kitabı var kardeşlerim. Hassasiyetle hepinize okumayı tavsiye ederim. Her ne kadar içinde bidat, hurafe e, olsa da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 ne ifrata gideceksin ne tefrite ne insanları sözle uyutacaksın ne de lafla bilmiyorum bu şeyi anlatabildim mi yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kardeşlerim ashabı kirama öğretmek için öğüt vermek için günlerin uygun zamanlarını seçmiştir hutbelerin kısa orta yollu olması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 o diyor sert konuşmazdı diyor. Ardı ardına kesintisiz çabucak da konuşmazdı diyor. Aksine o ağır ağır teyenni ile konuşurdu. Harfleri ve harekeleri açıkça derdi diyor. Ve hatta diyor Ayşe annemiz. Onun diyor kelimelerini saymak isteyen teker teker tane tane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 Üzerinde hassasiyetle durup Tekrar tekrar anlatmasıdır Mesela Enes'ten gelen bir rivayete bakarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir sözün diyor Anlaşılmasını istediği zaman O sözü tam 3 kere Arka arkaya tekrar ederdi diyor Demek ki Sözün önemine binaen Bizde anlaşılmasına hasep Üşenmeden Ve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 Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu insandır Bu ecelidir Bu da onun emelidir O emeline kavuşur Ve sonra onu diğerinden Ayrı olarak alır Evet Emeli elde eder Fakat emelinden önce eceli gelip Ona yetişir Bakın bu hadis-i şerifte Dikkatimizi çeken hususlardan birisi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 ve onun davet üslubuyla üsluplanmayı hepimize nasip etsin. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz kardeşlerim bunun dışında bir şeyi anlatırken örnek verme yollarını da seçerdi. Mesela ilmiyle amel etmeyen bir alemin misalinden bahsederken neyi örnek veriyor? Şu kandili görüyor musunuz? Diyor.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 ve anlatmak istediklerini daha anlaşılır hale getirmeye önem verdiğini gösteren en önemli hususlardan bir tanesidir. Birçok örnek var bunun. Mesela Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Rabbini ananla, Rabbini anmayan kimsenin misalini verirken ne diyor? Hiç düşündünüz mü?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 Daha bizler neye talip oluyoruz? Neyden sakınıyoruz? Bunu tespit edebildik mi kardeşlerim? Allah edenlerden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o soruya hakikaten mükemmel bir cevap veriyor. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et derken kendisi de sorulan soruları hep bakın hep Allah'a çekiyor. Allah'a karşı takvalı olmaya. Nasihatları da bu yönde. Mesela söz Muaz'dan açılmışken Allah ona rahmet etsin. Geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiye et bana bir öğüt ver diyor bakın en yakın Bukhari'de bulursunuz birçok sünnende de var nerede olursan ol Allah'tan kork evet ve Muaz daha da devam ediyor ey Allah'ın Resulü bana daha fazla tavsiye de bulun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 iyiliği emretme kötülükten alıkoyma diyor. Bakın dikkat ederseniz soru aynı ama cevap şahısların farklılığına binaya nedir? Verilen cevap karşıdaki muhatabın durumu neymiş? Göz önüne almıyor. Yine bakıyoruz kardeşlerim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 nebiler ve resuller dışında cennet ehlinin yaşlılarının efendileri olduğunu haber vermiştir. Fakat bununla birlikte onlara bunu haber vermesini engellemiştir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Bekir ve Ömer nebiler ve resuller müstesna cennettiklerin evvellerinkini de sonrakilerinde yaşların efendisidir. Bunu onlara haber verme. Ey Ali diyor.